Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben beri Ben Demokan. Bu hafta sizlerle daha önce 3 bölümünü yayınladığımız vampirleri konuşacağız. Dördüncü bir vampir bölümüyle vampir mefonunu açmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde vampir efsanesinin özellikle üstünde duracağımız kısmı sinema olacak. 1900'lerden, 1900'ler derken tam 1900'den belki 1896'dan 1990 yılına kadar geleceğiz. Çünkü bu arada anlatacağımız şeylerin bir programa ancak sığacağını düşünüyoruz. 1990'lardan sonraki vampir anlatısı içinde bir başka bölümde özellikle sinema kısmındaki vampir evet. anlatısı için bir başka bölümde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sinemada vampirler dediğimizde ben ilk başta cadılarda niyeyse bahsettiğim sevgili George Meliay'nin altını çizmek istiyorum. Orada bahsetmiştik. İlk orada bir vampir... Filmi, kısa film olarak karşımıza çıkıyordu. Milliye'de şeyden mi bahsetmiştik? Cadılar'da bahsetmiştik. Mavi Sakal'da falan da tekrar Milliye'ye dönmüş olacaktık. Orada da bahsetmiştik Milliye'den kaçış yok. Evet, Milliye'den kaçış yok. Kaçmamak lazım. Evet. Zaten hem sinema deyince hem de korku deyince ister istemez ilk ürünleri e, verenlerden bir tanesi. Evet. Ve onun yani tabii ki 5 dakikalık vampir filminin korkunç olduğunu hiçbir zaman söyleyemeyiz ama... Milliye ile kısıtlı değiliz tabii ki. Herkes... Sinemada Nosferatu Symphony of Horror 1922 Murnau ilk filmdir diye konuşur bilir. Ama gelin bakalım e, bu konuda Belin ne diyecek? Şimdi e, sen Meliye'den bahsettiğin e, için hemen ondan giriyorum. Bir kere e, Korku sinemasının ilk örneği olarak bilinen bir yapıtı var dediğin film. Üç dakikanın üzerinde bir film. Nedir? Le, Le, Manor, Le Manor de Diable. Evet. Diablo. Ee, Şeytanın Manuaz. şatosu. Hı hı. Evet. The Devil The Devil's Castle ya da Haunted Castle olarak da e, geçiyor. Bu bir kısa film. Teknik olarak vampir filmi olarak da geçiyor. Bunun sebebi de filmin içerisindeki kullanılan bazı elementler. İşte bir e, yarasa, yarasanın aniden Mephisto'ya dönüşümü, evet. bir kazan ortaya çıkarması, bu kazandan doğaüstü yaratıkları sumon etmesi e, ve en önemlisi de bir e, haçla ortadan kaybolması. Kaçması. Evet. E, tabii bütün bu elementler bir vampir filmine de e, uyduğu için aynı zamanda vampir filmi sayılıyor. İlk vampir filmi e, evet. sayılıyor. Daha sonraları bu 1896 tabii ki. E, 1900'lerin başlarında elbette ki vampir adı geçen filmler var. Pek çok film var. Hatta bunların sayısının 70 kadar olduğu söyleniyor, söyleniyor diyorum. Çünkü e, pek çok kısmı kayıp film bunların. Evet. Sadece işte belirli ufak tefek notlar var e, Hı -hı. haklarında. Orada ben bir şey eklemek istiyorum. Daha doğrusu sormak istiyorum sana. Milliye'nin bu 1896'daki belki 97'deki filmi ondan sonra 1900-1910 arasında da bir takım filmlerden bahsediliyor. Bunlar kendilerini vampir filmi olarak tanımlıyorlar mı? Yoksa geriye dönük araştırma yapan insanlar tarafından mı bu yakıştırma yafta etiket kendilerine takdim ediliyor mu? Öyle bir şey mi var? Şöyle bir kere filmlerin adında vampir geçtiği için çok derinlere inmeyen bazıları bunları vampir filmi olarak listeliyor. Hı. Fakat derinlemesine inceleyenler bunların vampir filmleri olmadığına dair notları alıyorlar ve hatta hani vampir geçse de şu film yani mesela işte suç filmidir şeydir gizemdir polisiyedir şeklinde sınıflanıyorlar daha sonra. Ama yani vampir filmi var. sonuçta içinde vampir var yani bu filmlerin. Bir şekilde yani murna'daki şeytan ama şeyden oluşan şeytan. Yarasa'dan... Bayağı vampir ya. Tamam, da... Ama yarısadan oluşuyor sonuçta. O yüzden direkt vampir diyorsun sen. Evet evet. Ee, Yok. İster istemez. Şimdi Beril'in orada biraz önce söylediği güzel birkaç tane örnek var. Onlar bazılarının etiketlerinde ya da işte isimlerinde tanıtımlarında vampir geçiyor. Ama yani vampirin ikinci, üçüncü, dördüncü anlamıyla kullanıyorlar. Daha sonra biraz ileride mesela bahsedeceğimiz Elden bölümünde de sıkça andığımız Mario Bava'nın Planet of the Vampires var mesela. Onun içerisinde gözle görülür ya da vampir tipinde vampir özelliklerinde bir yaratık yok tartışmalı bir tane spekülatif bir yaratık var hayaletle vampir arası yani vampir lafını da zaten baba yapıştırıyor hı hı. ama adı gene vampir yani vampir olduğu zaman heyecanlandırıyor insanları gibi bir şey mi var öyle bir de şuna atıf var en önemlisi zaten o 1913'teki The Vampire'a kadar öyle söyleyeyim pek çok film hatta 1914-1916'larda daha sonra yapılanlar da var bunların geneli eğer filmin içinde bir femme fatale yani tehlikeli ve baştan çıkarıcı bir kadın var ise buna gönderme oluyor. Hı hı. Yani ilk bizim vampir şeyimiz 1896'daki Devil's Castle'dan sonraki bahsettiğimiz vampir filmlerimiz hep femme fatale üzerine. Hı hı. Yani aslında şeymiş yine bizim çok konuştuğumuz geçen programlarda da vampir programlarında sukubus etkisi böyle ruhunu emiyor. O da bir vampir çünkü Sukubus'tan da geliyor. Açen evet, bunu yani tabii. şey çok Zaten açık. Zaten geri gidiyor <gülüyor> hep söylediğimiz gibi. İşte Femfatal vamp kadın imgesi aslında o birazcık burada sanki işliyor gibi. Güzel onu bizde de evet, evet. vamp kadın da denir evet, evet. Yok 1800'deki tabir biraz da vamp bir kadın falan Yani. hani. <gülüyor> Bizde hala unutulmamış bir kelime. Bak yani şimdi unutuldu tabii ki. O da. Yani Reç belediklerin zamanında Vampirden. yaşıyoruz biz şu an. O vamp kadını bilen mi var ayrı konuda? Ee, sonuç itibariyle şey ama e, bu bahsettiğin birleştirme yani tespit aslında Drakula'dan sonra en fazla Camilla, Sheridan Lafano'nun Camillasının benzerlerinin üretilmesi. Hatta öncesinde. Evet evet biliriz. evet evet. Yani evet. Drakula gelene kadar bunların aslında sanat ya da işte bu hayal dünyasında, insanların karşısına çıkan performans sanatlarında falan hep vampir kadını daha çok ortaya konulmasını belki de izah ediyor. Aynen öyle. Hatta bir tane örnek vereyim. 1913'te The Vampire diye bir e, film var. Wignola'nın filmi bu. Robert G. Wignola. Rudyard Kipling'in şiirinden alınma. Bunu daha evvel bölümlerimizde bahsetmiştik yine vampir bölümlerimizde. Hı -hı. Buradaki tanım da Scubus. Hı hı. Yani baştan çıkarıcı veya e, zehirli kadın Emoji. Evet, evet. E, bir önce verdiğim Amerikan örneğine bir tane de İngiliz örneği var. E, o da bir korku filmi. Aynı adı taşıyor The Vampire. Bunda yalnız şöyle bir enteresanlık var. Bu Hindistan'da gidiyor öldürüyor kurbanlarını. Fakat Vampire atıf var burada yani diğeri gibi sadece kötü bir kadına değil hakikaten doğaüstü güçleri <gülüyor> olan bir kadına atıf var <gülüyor> ee, ve buradaki kadınımız da yarasaya dönmüyor yılana dönüşüyor ki burada da göreceksiniz hem Lilith'den hem evet. de diğer Lamia evet. 1916'da esas vampir şeyine giriyoruz vampir olgusuna e, giriyoruz Night of Horror veya Night of Terror olarak da e, biliniyor bu film Alman yapımı ancak bunda şöyle bir şey var ve kayıp aynı evet. zamanda kayıp film. Herhangi bir şeyi yok, kopyası yok. Ancak buradaki insanların vampir rimsi yaratıklar olduğundan bahsedilen notları var. O yüzden onu es geçmek istemedim. Adı ne filmi? Night of Horror veya Night of Terror olarak geçiyor. Tamam bunu da tekrar şey yapalım. Yani gerçi film kayıpmış. nerede izleyeceksiniz de. <gülüyor> Yok yani kayıp, kayıp. <gülüyor> dergi, Bir kitap bir dergi denk gelebilir. E, bu dönemdeki filmleri izlemeniz bayağı bir zor. Evet. evet. 1921'de Dracula Halala'ya geliyoruz. Dracula's Death yani Dracula'nın ölümü olarak da e, geçiyor. Bu da bir kayıp film. Hı hı. Fakat e, bu Macar yapımı bir film. Vampirin yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim kontra kullananın ilk göründüğü yer hı hı. fakat kitabı tam olarak izlemediği notu alınmış. Yani gene onun hakkında e, alınmış notlarla alakalı şeyler var ama Kontra bunda olduğu ve vampirden bahsedildiği e, söyleniyor. Hmm. Bunlar gördüğünüz üzere yani Nosferatu'ya kadar tamamen söylentilerden ibaret. He, o da kayıp Açıkçası o da kayıp aynen evet. öyle. Burada hemen küçük bir not gireyim mi? Şimdi e, bu bahsettiğimiz filmlerin arasında aslında can alıcı olanlar genelde Avrupa sinemasının üzerinden çıktı. Şimdi bugün 2000'lerde yaşayan ya da işte 80'de, 90'da, 70'de doğmuş bir bireyseniz hemen aklınızda şöyle bir şey geliyor. Ya yani bunu bilseniz bile böyle hissediyorsunuz. Böyle bir sezgi oluştu artık insanlarda. Hollywood'dan başka sinema var mı? Bir Hollywood artı onun yancıları. Ayarında bir dünya sinemasına bahsediliyor. İşte e, Japon filmleri 90'ların sonunda bir çıkış yakaladılar. Belki biraz Fransız filmleri korku için konuşuyorsak. Ya ekstremist. Yani ama çok küçükler yani. Bir sektör, evet. bir endüstri bile sayılmazlar Hollywood'un yanında. Hollywood çünkü ne bileyim o paraya bahşiş olarak dağıtıyor onların... Tabii. Çektiği şeyleri. Aslında şey, e, Avrupa sineması diyelim genel evet. olarak tamamen kırıntılarla idare etmeye çalışıyor. Bu böyle değilmiş. Ben Giovanni'nin Giovanni, Giovanni Scognemillo'nun kitaplarında özellikle bunu görmüştüm. Kendisinin çocukluğu esnasında izlediği filmlerden bahsederken, ağırlıklı olarak korku filmlerinden bahsederken çok ciddi bir e, Alman sinemasından, Alman sineması, bir Macar evet. sinemasından, bir Fransız sinemasından, bir İngiliz sinemasından, bir Rus sinemasından bahsettiğini biliyorum bak. Okunuyor da kitapta. Tabi. Mesela Alfred Hitchcock'u konuşurken, Alfred Hitchcock'un geçmişini anlatırken Murnau'dan ve Alman sinemasından o ekolden ne kadar etkilendiğini e, uzun uzun anlatmıştır. Rus, sinemasını Rus Alman, sinemasının. Rus sinemasının montaj etkisi zaten unutulmaz. Yani Eisenstein'ın herhangi bir filmine bakarsanız hiçbir şeysiz. Aktörleri vesaire her şeyi, müziği hepsini unutun. Sadece... Görüntülerin doğru sırayla arka arkaya gelmesiyle sizde hissiyat yaratan bir adamdır, Eisenstein. Aynen. İşte bu bu etki 2. Dünya Savaşı sonrasında e, Galip Devlet, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın e, arasındaki o git gellerde, Soğuk Savaş zamanında, NATO döneminde falan tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü şehirler yıkılıyor, öyle Macar sineması falan diyorsunuz, Macar sinema salonu bile kalmıyordur belki. Paris vesaire zaten direkt elden geçiyor. Bizim gibi üçüncü dünya ülkesi sayılabilecek ya da gelişmeye çabalayan ülkelerde de bu Avrupa'nın kendi içinde üretmiş olduğu Avrupa sineması, Avrupa ürünleri, filmler çok fazla gelmiyorlar. Özellikle 1950'den sonra da bu hani Truman doktriniyle ile beraber, Marshall yardımıyla ile beraber biz hani küçük Amerika olmaya çalışıyoruz ya. Evet. O yüzden bize ciddi bir Amerikan filmi yığılması söz konusu oluyor. Ve biz burada bir rengi kaybediyoruz. Çünkü kıta Avrupa'sının... Özellikle çok iyi korku anlatıları var, korku filmleri var. Senfoni of Horror'ı birazdan konuşacağız mesela. Oradakiler İngiliz değil giyim Kuşam itibariyle, Almanlar. Evet. Sadece bir Alman çektiği için değil aslında Alman korku hikayesi. Çok daha bir derinliğe sahip ve çok daha eski olmasından kaynaklanıyor. Çünkü biz burada vampirleri konuşurken mesela işte Göten'in şiirinden de bahsettik. Alman halk hikayelerinden E.T.A. Hoffmann'dan da bahsettik. İşte Mersheili bölümlerini geçenlerde anlatırken Fantasmagoriana'dan bahsettik ki Alman halk hikayeleriydi onlar. İlk korku edebiyatının aslında izlerini çıkartanlar Almanlar. Macarlar zaten neredeyse o Drakula'nın geçtiği toprağın yarısına sahipler. Evet. Yolun üzerindeler. Ve onların hikayeye anlatmaya, hikayeye başka bir şekilde bakmaya çok ciddi hakları var. Onların mirası gibi duruyor bence. Ki zaten ben güzel olduğunu düşünürüm. Drakula'nın, Murna'nın, Drakula'nın hakkını alamamış olmasının Nosferatu'nun doğmasını sağlaması açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nosferatu senin de demin belirttiğin gibi kıta Avrupa'sının gerçekten folkloründen çıkmış bir yaratıktır ve hem öyle giyinir hem öyle görünür hı hı. korkunçtur. O mezardan fırlamıştır. Gördüğünde sen mahvolursun. Yani salon adamı değildir değil mi? Böyle değil. Yani, yani öyle yakışıklı, böyle etkileyici karizma falan yok öyle bir şey. Yani Kökeninde, forklöründe. Onun güzelliklerini de şimdi ayrıca tartışacağız ama e, Murnao'nun bu hakkı alamamasının ben iyi olduğunu düşünüyorum evet. o açıdan. Yani canavar canavar olarak kalmıştır. Ve evet. süslenip püslenmemiştir. Evet. Yalanın, çirkin, evet. sıra dışı ya da toplum dışı. Evet. Halkın ona karşı olan tepkisini de aslında çok daha gerçekçi kılıyor böyle şeyler. İlerleyen zamanda da zaten başka yaklaşımlar da. Görüyorsunuz yani 92 Dracula'da canavarın ben dönüştüğüm zaman bana bakma demesi sevgilisini mesela. Aslına bakarsan Murnau'nun çalışmasından kaynaklı. O kadar çirkinim ki beni görmemelisin bu halde demek gibi. İleride başka anlatılara sebep oluyor. Bunu demeye çalışıyorum. O zaman ne yapıyoruz? 1922 Nosferatu'ya geliyoruz. Evet. Murnau'nun başyapıtı aynı zamanda Korku Sineması'nın baş tacı. Evet. Aynı senin dediğin gibi maalesef e, film aslında Bram Stoker'ın e, kitabından esinlenerek yapılıyor ama hakları alınamadığı için tamamen farklı bir hal alıyor. Şey değişiyor, senaryo değişiyor, isimler değişiyor, son değişiyor. Evet. Senin dediğin gibi belki de iyi oluyor. Bu tamamen aslında Avrupa sinemasının bakış açısına dönüşüyor. Orada hemen komik bir iki tane anekdot verelim o zaman. İsim haklarını falan alamıyordu yani Beril. <gülüyor> Mesela Mina, Wilhelmina Harker bir anda Nina Harker'a dönüşüyor. <gülüyor> Komik de oluyor bir yandan ama Canatını öyle bir Jonathan yazıyorlar ki Jonathon falan gibisi evet. böyle sanki İsveçli ismiymiş haline dönüşüyor evet. Yok Nina falan şey... değil bildiğin Elen Hatır oluyor. Yok yok Nina diye okudum ben de o yüzden sessiz filmin girişinde direkt tekst olarak duruyordu. Jonathan ve e, karısı Nina diye yazmışlardı. Böyle komik komik şeyler. <gülüyor> Elbiseler vesaireler zaten biraz önce söylemiştik. Öyle bir değişiklik gösteriyor. Bir yandan da oradaki vampir gerçekten böyle yani halkın arasına karışabilecek bir yaratık değil. Ciddi bir canavar. Tabii tabii. tabii. Her evet. an var. Kontrolok yani tabii, çok tabii. acayip bir şey. Evet. Max ya dedi gündüz gözüyle görsen gene korkarsın. Tabii, tabii. Gene korkarsın Gözler yani. Gözler böyle kocaman açılmış. Gerçekten öyle mi olmuş? Bakışıyla böyle. Hani creepy tabir ederler ya ben de deli bakışı var falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ve dişler de şahane. Evet. Yani yani şimdiki vampirlerin dişlerine bakıyoruz. Hı. Bir seksi yanı var. Hı. Çünkü köpek dişlerini uyguluyorlar aslında. E, Nosferatu da ön diş. Evet. Ön Ama o Max Schreck'in kendi vücut yapısından kaynaklanıyor. Çünkü vampir dişlerine ilk bizim Dracula İstanbul'da filmiyle hı hı. E, Atıf Kaptan sivri dişleriyle şey olur. Vampirin dişleri sivriymiş hikayesi getirler. Ama Max Schreck de yani böyle alda at derecesine. ...öyle bir pas olur mu yani... ...vampir vampir oynamak için doğmuş bir adam... ...başka da bir şey oynamamış. Şu onun abi. gerçek şeyini gördün yani. mü? Gördüm, gördüm. Aslında yakışıklı adam. Ya şimdi tartışılır ve beriyle... ...inci ben korkarım öyle adamdan. Evet. Ya ama yani korkunç bir adam değil... ...hoş adam baktığın zaman... ...yani zamanın standartına göre... ...gayet hoş bir adam. Evet. Ama... İşte öyle bir hale sokmuşlar ki adamı dediğim gibi gündüz görsel altına edersin. Diye. Doğru doğru. Şimdi bunun böyle efsane olmasının ortamlarda bir iki tane sebebi var. Birincisi bu film çok yakın zamanda keşfedilmiş ve yeniden oluşturulmuş film. Bu da kayıp statüsünde bulunan bir filmmiş. 1994 senesinde 4 ya da 5 tane galiba üniversite öğrencisi tarafından bir ödev ya da işte bir proje üzerinde çalışırken tekrar bir araya getirilmiş film. Bir araya getirilmesinin sebebi de Bram Stoker'ın karısının telif hakları yüzünden bu filmleri toplatıp yaktırması. Sadece kurtulan 3 tane 4 tane film var onların evet. arasından üretiliyor. 1994'e kadar herkes biliyor musun böyle bir film varmış bütün bu işlerin atası buymuş falan diye. Hani günümüzde de bir sürü esere kült seviyesine hatta kültün kültü seviyesine çıkmış esere söylenir. Ona da öyle bir muamele yapıyorlarmış. 94'te film ortaya çıkınca tabii birazcık efsaneler tavsıyor Evet. Ee, aslında filmin öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Filmin çok güzel bir film. Yani bir de az buz değil 90 dakikalık bir filmden bahsediyoruz. Tabii tabii mi? bir de yani şeyin etkisi güzeldir o dışa vurumculuğunun almanın yani büyüyen o şatonun şekil şekli, şemali, odalar, gölgelerin kullanımı, sinemanın tabi, tabi sinemanın o sırada kullanabileceği en harika teknikleri tabi ki en sonuna kadar kullanıyorlar o açıdan ben. Hayran kaldığım filmlerdendir yani. Bir de şey var şimdiki filmlerde pek o yok. Bence mu muhteşem bir element o. Rüya şeyi, e, rüya havası hı hı. çok mevcut onda. Yani böyle sisli puslu böyle sanki aslında gerçekte değil de rüyada hı hı. O geç, geçiyormuş, geçiyormuş evet, gibi. Evet millerin sinemaya kattığı bir şey. Rüya olduğu zaman etraflarda böyle bir vinyet olur. Çerçeve gibi sinem. Ama sınav, şeye bak. Yani favori filmlere bak. Şimdi mesela 600'e yakın film var. 600'e evet. yakın filmin içinden gerçekten öne çıkanlara bak. Çoğunda rüya rüya sekansı Hı -hı. görürsün. Ya rüya sekansı vardır. Ya rüya ile gerçeklik karışmıştır ya da gerçekten rüya şeyinde, kıvamında evet, evet. çekilmiştir. Aslında bakarsan o da baş kahramanın kendi dünyasında bir fantastik bir diyara geçmesini de anlatması itibariyle Hı -hı. şey. Hı -hı. Ama film yeniden üretildiği için parçalardan birleştirildiği için zaman içinde de eskidiği için o kenarlarda bir vinyet oluşmuş olabilir. Yani o kararma vesaire. Ya o bile bir şansla bir bile. Filme ayrı bir hava kattı. kesin. Bu arada 2-3 tane şey vereyim. Hı. Enteresan, trivia. Senarist Van Helsing karakterini tamamen çıkarıyor senaryodan. Öyle bir karakter yok artık bu hı hı. filmde. 3 lokasyonda çekiliyor film. Bir tanesi Alman limankenti Wismar'da. Berlin'de bir stüdyoda. Ve 13. yüzyıl e, yıkıntıları olan Orava şatosunda e, evet. çekiliyor. Count Arlock oynayan Max Schreck'in e, soyadı. Yani Schreck Almanca'da korku anlamına hmm. geliyormuş. Bunu da, da ben bugün yeni öğrendim. <gülüyor> Güzel bir şey oldu. Evet. Denosferatu'ya Nosferatu'ya gelelim. Nosferatu'nun kelime anlamı. Bu şeyden geliyor, Yunan'dan geliyor, Nosforus'dan geliyor. Nosforus yani Plague Carrier salgın taşıyan evet. anlamında. Buradan da şeye geçmiş. Slavik bir kelimeye olan Nesufur Atu. Hı. Ya geçmiş. Oradan da Nosferatu olarak çıkmış. Bu bildiğimiz ilk Bram Stoker Dracula uyarlaması, değil mi? Öyle olmadığı halde. Ya aslında öyle de. Evet. İşte evet, değil, telif orada. hakkını alamayacak aslında değil. Evet. O o dönem aslında birazcık da tartışmalı olabilir çünkü ülkeler arasında çok ciddi bir git gel şey sıkıntısı var ee, işte hani birinci dünya savaşı kaybedilmiş vesaire ama sonuçta. Almanlar bir 10 sene sonra bir tane daha savaş çıkaracaklar. Bence ırkçılık edip de telif hakkını o yüzden vermemiş olabilir yani. Evet yani ülkeler arasında öyle bir anlaşma sözleşme söz konusu olmayabilir ama bir yandan da açılan dava neticesinde film toplanıyor. O da ilginç yani tekrar evet. gelmiş olabilir. Bu filmin tekrar gündeme gelmesinin aslında küçük güzel bir anı olmasından çıkıp da insanlar için bir etkileyici bir şeye dönüşmesinin bir sebebi de 2002-2003'tü galiba o civarlardaki Shadow of the Vampire filmi. Bizim bu Monroe ismini vesaire ezberden söyleyebilmemizin, Max Schreck'i böyle hızlıca anıyor olmamızın bir sebebi de Max oynayan Willem Dafoe'nun işte John Malkovich'in Monroe yorulması. oynaması gibi şeylerde çok etkileyici bir film ortaya çıkartmalarıydı. Eee 1922 Symphony of Horror filminin nasıl çekildi ve arka tarafını hani atfedilen bir takım dedikoduları işte aslında Max Shrek'in gerçek bir vampir olduğu ile alakalı. Ha ha, evet Suyu öyle bir söylenti de var ya adama evet. neler yakıştırmışlar. Evet, sudan gidemediği için uçurdukları belli bir yerden falan gibisinden. Böyle bir efsaneye gark olmuş bir filmdir. Çok da etkileyici bir filmdir. Karanlık bir filmdir. Onu da ayrıca zaten tavsiye ederiz. Evet. 1927 yapımı London After Midnight Todd Browning'in Aynı zamanda di hipnotist olarak da geçiyor. Yani hipnotizmacı. Ve 27'de olmasına rağmen yine kayıp filmler listemizde yerini alıyor. Çünkü 60'lı yıllarda son kopyası bir yangında e, yok olmuş. Ama YouTube'dan e, şeyini görebilirsiniz. Eldeki fotoğrafları birleştirerek filmi yeniden e, yapmışlar. Bir 70 dakikalık falan böyle bir fotoğraflarla ilerleyen e, bir şey var. Ama daha iyi fikir edinmek istiyorsanız ben şimdi hemen atlama yapıp Mark of the Vampire yine Todd Browning'in bu sefer 1935'te aynı filmi sesli yeniden çevrimi oradan da yani tabi bazı şeyler değişiyor isimler değişiyor vesaire ama sonuçta aynı film evet. oradan bu izleyebilirsiniz. Bu arada şeyi ekleyelim yalnız bu filmdeki vampir gerçek bir vampir değildir. Orası, Vampir. Karışık, orası evet. karışık. Daha doğrusu orası evet. tam olarak belirgin değil. Vampir gibi görünmeyi tercih eden bir dedektiften bahsediyoruz. Bir hipnotizmacıdan bahsediyoruz. Evet. Zaten ismi de oradan e, geliyor. Çok karışık değil mi ama? Çok. Hem e, karındaşen Jack var hem Dracula var. Çünkü bunların hepsinde kesiştiği yer Londra'nın caddeleri. İşte zaten Aha. o yüzden ben mesela Mark of the Vampire'i söyleme sebebim aslında Hı. o. Çünkü Mark of the Vampire'da şey de e, Bela Lugosi'de İlk rol alır. Hı. Ve orada şeyi görürüz. E, tam bir aslında bu doğaüstü değilmiş e, oyunu olduğunu, yani kayıp filmden bunu tam ben anlayamamıştım doğal olarak ama 35'teki şeyi versiyonu izlediğiniz zaman açık ve net bir şekilde tamamen bir tiyatro döndürüldüğünü ve insanların birbirini kandırarak cinayeti çözmeye çalıştığını görüyorsunuz. İşte burada da biraz Conan Doyle etkisi de görünüyor değil mi? Hani böyle dedektifliğe daha çok doğaüstü evet, evet. korkudansa vesaire diye çekip... Hounds of Baskerville. Aynen öyle evet canavardan. Hemen ardından zaten gelmiş geçmiş Nosferatu'dan sonra en ön vampir filmine gelelim. 1931'de Drakulaya. Drakulaya. Yine Tod Browning çekiyor. Amerikan etkisinin gümbür gümbür gelmeye başladığını görebiliriz ve Bella Lugosi'nin de parlamaya başladığını görüyoruz. Parlamaya başladığını ve Drakulaya daha sonra belki de 50 yıl boyunca sürecek, hiç bozulmadan sürmek zorunda hissedilecek Imajını verişini evet. görüyoruz. Rol model oluyor yani. Evet, o pelerin, o geriye yatılmış saçlar. Çünkü bu yani, balemsi hareketleri evet, evet. falan. Bir de Bela Lugosi, ben Boris Karloff'la yani bunlar hep kapıştırılır ya magazin evet, evet. dünyasında. Boris Karloff da Frankenstein'ı, Kurt Adamı, Mumye'yi falan oynan. Evet. Bela de şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız bence gelmiş geçmiş vampiri oynayan ve makyaja falan ihtiyacı olmadan <gülüyor> bu işi kotaran evet. tek kişi Bela Lugosi. Ha, bu arada vampir dedim yanlış olmasın, Bram Stoker'ın Drakulasını diye evet. bunu düzelteyim. Dünya üzerinde bugüne kadar kayıtlara geçmiş ya da böyle ne bileyim radara denk gelmiş 170 tane Drakula canlandırması var. Evet. Draklayı oynayan kişi var, oyuncu var ya da işte ne bileyim filmlerde söz konusu. Bunların bir kısmında zaten beş on tanesinde bele oynuyor. Hı hı. Ama e, hakkını vererek Drakula rolünü doldurarak ve aynı zamanda da Drakulaya biraz tecavüz ederek böyle ırzına geçip yeni bir tip oluşturarak yapan kişi. Boris Karlof'la Bela Lugosi, çağdaş iki akran e, oyuncu. E, Boris Karlof'u tam olarak bilmiyorum ama o da herhalde bir Ukrayna vesaire gibi bir yerden göçmen olabilir. Ama Bela Lugosi'yi biliyoruz o Macar göçmeni. Evet. Ve kendi şivesi mi diyeyim artık o... Aksanlı tabii. Aksanlı. konuşuyor Bravo. ama çok aksanlı tabii. Bu aksan nedeniyle aslında Drakula'yı bir şekilde çok e, etkileyici bir hale getiriyor birincisi. ikincisi Bela Lugosi yakışıklı bir adam. Her ne kadar dişlerini fırçalamıyor olsa da. <gülüyor> Ama sonuç itibariyle boylu poslu, zaten Macar aksan nedeniyle oralar kokan bir Drakula oynuyor. Fakat Dracula'nın o zamanki aristokrat tipini yaratan adam da o. Evet. Normal bir tokisidorun bir smokin üzerine işte nişanlarını da takıyor. Ödüllerine işte madalyalarını Tabii ve aynı madalya zamanda pelerinin işte, de. Pelerini, boynu en sesinden yükselen şeyi böyle pelerinin Tabii, omuzluğu pe var filan. Aynen öyle. E, var. İşte yağmurluk vesaire gibi bir şeyi geziyor. Evet. Ee, bunlar Boris karlov'la çok atışıyorlar ya da işte bu e, sosyete gazeteleri ya da işte hani magazin basını açıkçası evet. bunların ikisini birbiriyle e, ya işte birbirine laflar attılar falan demeyi çok seviyorlar. Boris karlov Frankenstein canavarı, mumya ve kurt adam gibi şeyleri oynayan aktör. Bu nedenle de hani daha boylu poslu görünmesi lazım falan gibi bir şey vardı. 1955'te bir partide çekilmiş fotoğrafları var. Bela Boris karlov'tan bir 5 santim daha uzunmuş. Biri 1.80, bir <gülüyor> biri 1.85'miş. Bir Bu gereksiz bilgiyi vererek siz gözünüzün önüne de getirmek istiyorum. Çok etkileyici bir adam, çok iyi duruyor. Tabii tabii bir de şeyleri var. Sonuçta Boris Karlof'un oynadığı roller hep ağır makyaj altında oynanırken şeyin makyaj'a ihtiyaç duymaması Drakula'nın aslında çok fazla. Evet. Yani aktörlüğünü öne çıkarması adına da o kapışmanın evet. körüğü oluyor doğal olarak işte biri Sen e, makyaj yapıyorsun. Bana hiç öyle, Aktör <gülüyor> değilsin sen kıyamam Canlandırmıyorsun diyor tabii, evet. atıflar var ama evet. bu arada şey çok iyi film. Todd Browning'in Drakulası Bella Lugosi'nin tabii ki etkisi var ama çekimleriyle, açılarıyla, ışıklarıyla pırıl pırıl, sesli Sesli olması tabii o dönemde işte ses yeni güzel bir avantaj katıyor. O aksanı birden 10 kat evet. etkili kılıyor. Siz hiç duymamışsınız, hep yazılmış, okumuşsunuz Dracula'nın ne dediğini. Ve Children of the Night diye o ağır aksanıyla <gülüyor> konuşmaya başladığında Bella Lugosi her şeyi değiştiriyor. Bir de şey de var tabii çok iyi canlandırıyor derken aslında burada sesi, davranışı vesairesiyle de görüyorsunuz. Acayip gerçekçi gelmişti bana öyle söyledi. Evet, yani bir Dracula dediğimiz şey bayağı yani über fantastik bir şekilde çok üst seviyede bir doğaüstü canlardan bahsediyoruz. Ee, Vanessa Singer sigara almaz mısınız Kontum diye e, sigara tablasını uzattığında aynalı evet. şeye, oh. Bela Lugosi'nin <gülüyor> aynada kendi aksını böyle görmeyip bir anda bir at, yapıştırdığı bir tokat var böyle aks ettiği. Yani ben orada sıçradığımı hatırlıyorum ilk izlediğimde de yakın evet. zamanda tekrar izlediğimde de falan o kadar gerçekçi o kadar doğal böyle o kadar akıyor ki o an gözünüzün önünde gerçekten gerçekleşiyormuş bu an diye düşünüyorsunuz böyle sanki hakikaten vampire bir anda almaz mısın Countin falan diye böyle bir hani elçesi evet, yapmış yani, gibi duruyor bana <gülüyor> mesela o ne kadar gerçekçi ise dönemin teatral havası dolayısıyla ister istemez mesela işte haçı gördüğü zaman pelerini kaldırıp Arkaya dönme çabası da o kadar tiyatral. Ama evet. bu ikisini birbirine yedirebilen çok başarılı bir e, karakter oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de bir şeyler yaratıyor. Yani Dracula'nın bıyığı gidiyor bir defa. Yani. Dakika bir itibariyle. İkincisi o pelerini kaldırıp bir anda ya falan diye böyle duruşu vardır ya. Ya nasıl söyleyeyim bir, bir şey yaratmış oluyor. O yok mesela daha evvelden. Tabii. <gülüyor> o, mesela ben onu merak etmişimdir. Güzel bir noktaya değindim <gülüyor> kestim kusura bakma. Şeyi hep merak ederim yani Bela Lugosi'nin midir yoksa Tad Browning'in midir acaba o pelerini kaldırarak ısırma sahneleri mesela kadınların üzerine çöker ve pelerini kaldırarak üstüne çöreklenir böyle evet. ve müthiş bir Yavrucuğum, etkidir. Yavrucuğum şu böyle tam ta ele yani karanlığın altına alı veriyor çok etkileyici. Böyle zar kanatlarının, yarasa kanatlarının altına alıveriyor bir yandan. Ee, bu arada şeyi unuttuk ya 1922 Senfoni of Horror'da büyük bir yenilik vardı. Ee, telif hakkı yüzünden mi? işte Murano'nun kendi yaratıcılığı mıydı tam olarak bilmiyorum ama vampirin güneş ışığıyla yakılarak yok edilmesi. Evet. O büyük ihtimalle Alman efsanelerinden falan geçmiş bir hikaye olacak. Şey yazıyor onu. Murnau değiştiriyor canım. Murnau değil, değil mi? Sonra <gülüyor> Bu çok iyi bir şey. Neden biliyor musunuz? O zamana kadar bu Bram Stoker'ın yazdığı bir şey değil. Bram Stoker'ın Drakula'sının kitabında bahçelerde böyle puslu bir hava olsa bile gündüz vakti gezindiğini ben senelere kadar söylemiştim. Herkes şaşırmıştı. Çünkü Drakula dediğiniz şey, vampir dediğiniz şey zaten güneşten korkar da Drakula özellikle güneşten korkmanın böyle bayrak taşıyanıdır, bayrak tutanıdır diye, önde gidenidir falan diye insanlar düşünüyorlar. Mevzunun içinde çok küçük böyle geçişler var. Bu da aslında sinemanın katmış olduğu şeyler hanesine yazılıyor ve Drakuluyu olduğu yerde de bırakmıyorlar. Bu da iyi bir şey. Ondan sonra herkes bunu takip ediyor. Orijinal yapımlar dahil. Evet. Aynı zamanda şeyde 1931 Drakula'da da Bella Lugosi'yi korkutan bir de şey giriyor. Kurt boğan giriyor, Wolf Ben giriyor Aha. mesela. O da geri kalan şeylerde kullanılmıyor. Çok nadir kullanılır. Çok folklorik bir öğedir. Evet şeyde kullanılmaz yani sonraki şeylerde haç güneş ayna vesaire Diş, çok takılır ağcından bir evet. kazık gibi. Vohmey daha sonraları şeyi korkutmak için kurt adamları korkutmak için kullanılıyor. Evet. evet zaten o ismindeki kurtu kullanıp kurt boğanı oraya çok çeviriyorlar ama 1931 Drakula'da da şey var bir de ben şeyde Renfield'a hayran kaldım yine Drakula'da yani Remfield'in sahneleri ne ayrıca bir bakabilirsiniz evet. çok çok etkileyici bir deli e, imajı yaratıyordu. Yani çünkü sessiz sinemadan o yeni geçilmiş ya sese. Evet. O vücudunla, o her şeyinle oynamanın çok güzel bir örneğiydi. Onun bir yerde sürünüp şeyin üzerine bir çöküşü vardır. Hani e, bilmiyorum yani çok etkileyici, çok başarılı. Bir, bir görmek lazım. Ha bir de hemen bir size bir trivia daha aynı yıl. Bir de İspanyolcası çekiliyor kullanın hmm. Farklı aktörler oynuyor ama aynı setlerde çekiyorlar. Hmm. Bu arada çok acayip işte seneler sonra da bu tekrar e, hispanik televizyon kanalları vesaireleri de açtılar ya. ESPN işte Ladino falan gibisinden. Orada da öyle bir çaba var mıydı acaba? İspanyolca konuşan insanlara yönelik olarak bir daha çekimi falan. Böyle bir şey var çünkü Amerika'da. Evet evet. Belki öyle bir numara çekmiş olabilirler. Bu arada Wikipedia bize son dakikada bir kazık atıyor. İlk vampir dişlerinin görüldüğü yere El Vampiro diye bir Meksika filmi galiba. Onda olduğunu söylüyor. 1957 yapımı. Ama bizim Dracula İstanbul'da 1953. Evet, evet. evet yani kusura bakmasın. Hiç kusura bakmasınlar. Dört sene var. Altın <gülüyor> kaptanı yedirmeyiz. yedirmeyiz. Isıtmayız <gülüyor> sizi. <gülüyor> Gelelim artık Vampir 1930'lar. 1932. 1932 Vampir. The Dream of Ellen Gray. Hı hı. Bu Alman... Fransız yapımı bir film ve Danimarkalı Carl Theodor Dreyer tarafından çekilmiş bir film. Hafif Çene diyeyim. <gülüyor> Hafif Çene Carmilla'dan esinlenilmiş. Evet. Buradaki, ya bu filmdeki özellik çok şeyine girmeyeceğim, derinine evet. girmeyeceğim. Bu filmin Carmilla'dan esinlendiğini söyleyince zaten neden bahsettiğini de aşağı yukarı anlamışsınızdır. Her ne kadar çok az esinlenmiş olsa da şey aynıdır, fikir aynıdır. Evet. Burada önemli olan, yani bu filmde önemli olan şeylerden bir tanesi... Vampirin kalbe demir çubuk veya demir hı hı. E, kazıkla e, sokularak, kazık sokularak e, öldürülmesi bu önemli bir nokta. Evet biz zaten vampirler e, efsaneler kısmında da uzun uzun bahsetmiştik. Bu ahşap kullanımı da var ama demir en eski şeylerden biri, canavar öldürmek için kullanılan metallerden biri. Geçen mesela şeyde fark ettim, bazı resimler, eski mezarlıklardan bazı resimler şey yapmışlar. Bu resimlerden birkaç tanesinde de şey var, mezarın üzerinde Kafes. böyle demir kafesler var. Evet. Yani oradan çıkacaksın ama demir, <gülüyor> o demir geçmen... kafesten biraz zor geçersin. E, tabii o şey, home Ambition bölümünde konuştuğumuz gibi aslında iki yönlü çalışıyor. Birincisi milletin dışarıdan gelip mezarı soymasını ya da ne derler buna saygısızlık etmesini önlemek. Evet. Ama tabi e, tabii bunun bir de şey tarafı var. Karanlık romantik tarafı var. O da kimse çıkmasın herkes çıkmasın. Otursun, otursun oturdu ya. Oturdun ya yani. dedim Evet. Drakula'nın e, kızı var galiba bir de değil mi? Hemen Artemis'sine çekilmiş. Onda Belalığı'nın oynamadığı gene böyle Camilla ile Drakula'nın hani Birazcık şey gibi böyle crossover gibi bir tane kız ama hani evet. vampir olmak istiyor mu istemiyor mu bu bir lanet şey, haline e, kızı, geliyor. Kızı benim bildiğim 36'da 36. e, Dracula's hmm. Daughter 1936 Lambert Miller'ın e, filmi. Aynı zamanda 43'te de Son of Dracula var zaten işte orada bir coşuyor böyle hani kızı, oğlu, falan diyor gelinleri, <gülüyor> e, soyu, sopu <gülüyor> hepsi e, evet. girecek yani. O araya şeyi sokayım o zaman ben hemen. 1935 yapımı Mark of the Vampire var bahsetmiştik zaten. Evet, evet. Bu aslında London After Midnight'ın tekrar yapımı Todd Browning tarafından yönetiliyor ve Bela Lugosi oynuyor. Evet ama yani göreceksiniz izlerseniz tabi şey baya Bela Lugosi aslında işin sulanmaya başladığı yer diyebilirim. Bu sulanma meselesini zaten konuşmamız gerekiyor çünkü. Yani şimdi ortada vampir yok. <gülüyor> Ortada bir polisiye var, ortada bir teatral bir oyun var, birilerini kandırmaca var. Ve burada da Bela Lugosi kendi yarattığı vampir imajını neredeyse birebir kullanarak bununla dalga geçiyor filmin içinde. Şimdi burada şey başlıyor. Komedi. Komedi başlıyor. Yani belki daha önce de tabii komik figürler olmuş olabilir ama burada bayağı yani bu katman katman. Yani Bela Lugosi'nin kendi yarattığı Dracula imajınıla dalga geçtiği bir film... Bu Mark of the Vampire diyebiliriz. Hemen o zaman şey, sorunu daha doğrusu söylediğin şeyi cevaplayayım. Ondan önce komedik elementler içeren ya da daha doğrusu vampirle dalga geçen e, çok fazla bir örnek yok. Şeye gelelim 1943'e atlıyorum ben. Hı hı. Çünkü şeyi hı. geçtim artık yani kızıydı, oğluydu vesairesiydi. Dur, Yalnız dur. oğlunu geçmeden onu geçmeden ben şey, başka bir şey konu, bir iki şey oğazım. söyleyelim. Ben o biraz önce söylediğinize ek olarak kendimi söyleyeceğim. Şimdi çok ilginç bir döneme açısına bakarsanız. Sinema, yani bu birazcık uzun olacak belki ama şöyle bir yay, yay verelim. 1800'lerde vampir konuşulduğu tartışıldı. Üzerine bir bir konsensus oluştu. Hı hı. Bir, e, tipler, arketipler, böyle proto vampir bilmem ne örnekleri ortaya çıktı. İşte canavardı, salon adamıydı. İşte bayrinlik vampirdi, Camilla gibi teenage vampir. Tipler vardı aynı zamanda femme fatale vampirler vardı kadınlar şuydu buydu bunlar oturdu ama bunlar sinemanın kendi malı değildi yani kabul edilmiş şeyler olsa da sinema ufak ufak kendince bir şeyleri oluşturuyordu geldiğimiz noktada da hani 1930-40 arasında da hani ya ilk komik versiyonu diye şimdi komedi korku dram gerilim vesaireler halk anlatılarında birbirinden ayrı şeyler değildir onlar evet. bir tane hikaye vardır onun içerisinde aynı bir vaudeville'de olduğu gibi parçalar halinde birden fazla tadı duyguyu yaşayabilirsiniz. Şimdi orada da bir tane hikaye vardı Aslına bakarsanız bundan 300 sene evvel. Ben bunu söyleyip duruyorum. Hatta yani biz galiba 2,5 senedir bunu gerisi hikayede hep söyleyip duruyoruz. Bunlar birbirine pek ayrışmamış şeylerdi. Her şeyi barındırabiliyordu duygu, renk olarak. Daha sonra edebiyat işin içine girdiğinde bazı yerleri suistimal ederek, bazı yerleri ön plana çıkartarak, bazı hikayeleri daha doğru anlatacağını düşünerek birazcık yön verdi. Yeni bir sanat oluştu, yeni bir anlatı e, şekillendi. Evet. Şimdi sinemada kendi içerisinde... Korkunun içerisinden komediyi çıkartmak gibi bir eğilime sahip oluyor ki bu e, korkunun içerisinden aşkı daha sonra 90'lardan sonra gene çıkartıyorlar. Şey zannediyoruz böyle e, bir yakıştırma mı oldu? Bir yönetmenin gözü çok mu farklı geliyor falan diye düşünüyorsunuz. Aslında düşünmüyor çünkü korku, komedi, gerilim. Roman, Romans. Içe. Bunların hepsi aslında hikayenin özünde birbirini iç içe ve bir tane renk gördüğünüz yerde birden fazla yani bir spektrumu da yakalama şansınız var. var. Sadece sanatçının konuyu ele alacak sanatçının e, mizacı ile alakalı ne anlatmak istediği ile alakalı olarak değişiklik gösteriyor bence. Evet yalnız bu konu daha konuşacağız zaten ama bir detay yanlış anlaşılmasın. Mark, Mark of the Vampire aslında e, şeyle e, komedi değil hiçbir komikliği de yok aslında. Sadece benim bu altını çizme sebebim role yaklaşımı. Lugosi'nin kendi rolüne yaklaşımının dolayısıyla bir komiklik başlıyor. Evet. Yani onun bir teatral bir vampir olduğunu açıkça bildiğiniz filmin sonunda bayağı onu söylüyor. Kendiyle öyle dalga geçiyor. Yoksa evet. daha hala komedi unsurları kullanılmakta değil o filmde. Evet ama bu işte birazcık işaret ediyor gibi. Ediyor, evet. ediyor. Ben senin söylediğine başka bir şey ekleyeceğim Galip. Hı hı. Sen elementleri sayarken hani bunlar birbirinden ayrılamaz dediğin çok doğru bir şey. Şöyle ki aslında vampir filmlerinin daha sonra bunu zaten açarız özellikle programın sonlarına doğru. Vampir filmlerinin insanlara neden bu kadar etkilediği, hı. vampir figürünün neden bu kadar hakimiyet kurduğunu incelediğinizde tüm bu elementleri de görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Aslında bu bütün hikayelerde mevcut ama işte hani bir tarafı daha ön planda gibi duruyor bence. Ama tabii ne bileyim trajedinin içerisinde trajikomik diye bir şey Hı -hı. anında Hı -hı. çıkabiliyor ya. O kadar yakınlar birbirlerine demeye çalışıyorum size. Evet. Bir de şeyi gözlemleyelim. Edebiyatta folklordan bizim bu geçen bölümlerimizde, vampir bölümlerimizde uzun uzun anlattığımız şimdi folklorik vampirden edebiyatın vampirine bir geçiş yolu var. Bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve evet. e, bu yol o çirkin folklorik vampirden e, Lord'a doğru ilerliyor. Soylu vampir'e doğru, doğru ilerliyor. Ama işin güzel tarafı tam da işte benim demin beğendiğimi söylediğim Nosferatu'daki durum bir yeniden keşif gibi bir şey. Yani edebiyat aslında geçip gitmişken şeyi folklorik vampiri, çirkin evet. vampiri sinema çekerken yeniden başlıyor. Baştan Hı. başlıyor ve Hakkını alamadığı için olmuş olsa da hem kontu koyuyor ama aynı zamanda da folklorik vampiri de çat diye koyup başlatıyor. Ve Bela kadar yine bir o 10 yıllık süreçte ister istemez şey devam ediyor. Evet. Bunun korkunç vampir etkisini görüyoruz. o hızlı bir şekilde ama ve sonra neredeyse yok olmamak üzere. Evet. Yani bir 50 yıl o asil, etkileyici, karizmatik vampir. Bütün rollerde de evet. o tarz. Oyuncular seçilmesi seçilmeye devam ediyor. İşte bu Bela Lugosi'nin aslında Etkisi. yaratmış olduğu bir kırılım. Bela Lugosi bir edebiyatçı değil. Bir aktör, bir sinemacı. Ve bu da sinemanın aslında anlatıya, efsaneye katmış olduğu bir şey. Evet. Bambaşka çok özel bir yere götürüyor bana sorarsanız. Bu arada Bela Lugosi, L'homme diye tabir edilen... E, tehlikeli işte ölümcül erkek Hı -hı. tipinde anlatıyor. Otuzların kırkına yakışıklı e, böyle e, insanın aklını başından alıveren erkek tipinde çok güzel canlandırıyor. Evet. 1936'daki Dracula's Daughter yani Dracula'nın kızı adlı evet. filmin e, bir trivia'sını söyleyeceğim hemen. Bu Bram Stoker'ın Dracula's Guest yapıtından esinlenerek yapılmış bir film. Evet. Bunu öncelikle belirtelim. 43'te de işte oğlu çıkıyor Dracula'nın. O filmle ilgili söyleyebileceğim tek trivia da Kont'un adının Alucard olması. Kont Alucard Drakulanın tersten söylenimi olarak orada kullanılıyor. Böyle evet. de bir esprisi var. Ve aynı zamanda bendeki not böyle söylüyor ama tam olarak emin değilim bundan. Çünkü başka bir yerde başka bir film için aynı şeyi notu gördüm. Bu filmde ilk defa bir vampir yarasaya dönüşüyor diye bir not var. Vampir yarasa'ya dönüşüyor. Aa, yani de görsel de olarak dönüşüyor. Yani orada bir anda şey var, görsel olarak dönüşüyor. Anladım. Yani Meli'nin Meli'nin şeyi vampire dönüşüyordu, insana dönüşüyordu daha doğrusu yani şey. Yarasası. Yarasa insandarken şeytan, diabloya Diablo dönüşüyordu. Evet. Onun ters Tersi. versiyonu anladım. Evet. Evet. bir de 1943'te The Return of the Vampire evet. var. Bundaki önemli trivia ise 1. ve 2. Dünya Savaşı esnasında geçmesi hikayenin evet. ve Bela Lugosi'nin Arman Tesla olarak e, görülmesi. Şimdi buradaki Tesla şeyi benim bayağı ilgimi çekti soyadı. Bir de orada şey ilk defa kullanıyorlar sanırım. Gömülmüş vampirin ve gömülmüş ve kazık çakılmış vampirin yanlışlıkla bu savaş döneminde kaçarken asker yanlışlıkla kazığı çıkarıyor. Hı hı. Ve vampir yeniden canlanıyor bu kazığın. Yani yine folklorik vampirin bir yandan da e, asil vampire dönüşmesi bir anda veriyor. Kazık çıktı yeniden canlandık. Atlıyorum. 1943'e Dead Man Walk diye bir film var. Bundan özellikle bahsetmek istiyorum. Sam Newfield'in çektiği bir film bu. Burada biraz değişik bir hal alıyor vampir olgusu figürü. Hı hı. Şöyle ki bir doktor var ve bu doktorun bir ikiz kardeşi var. İkiz kardeş okült ile uğraşıyor ve o kadar içine dalıyor ki okültün çevresine tehlike yani çevresini tehdit etmeye başlıyor. Bunun üzerine doktor kardeşi öldürüyor. Fakat kardeşinin uşağı tarafından tekrardan canlandırıyor ve e, intikam almaya başlıyor. Hı hı. Şimdi burada okültün özellikle hı hı. vampir girmesi. figürünün içine girmesi evil twin şeyinin kullanılması, olgusunun kullanılması ve vampirin intikam şeyinin kullanılması elementinin kullanılması önemli. Bu filmde yani 3 tane farklı element görüyoruz evet. diğerlerinin azarında. Evet. Bunları şöyle bir ayırmak da lazım aslında şimdi itibariyle bu kaç senesiydi? 1943. 1943. 43'teyiz. Dracula filmleri, vampir filmleri diye evet. ayırmamız gerekiyor. Bayronic e, Lords vampir şeyinde belki Drakula'yı ya yazabiliriz ama özünde bir vampir diye yeni bir şey anlatılmaya başlanıyor. Drakulanın etkisinden kimi zaman çıkıyor, kimi zaman insanlar da çok riskli olmasın diye hep Dracula çekmeye devam evet. ediyorlar. Bu nedenle mesela bir filme karşılaştığımızda bu Dracula filmi bu bir vampir filmi diye bence şey yaparsak dinleyicilerimize daha rahat takip edebiliriz. Tabii ki. Çünkü e, baktığımız zaman o kadar çok Dracula filmi var ki ben birçoğunu şey zaten çok fazla şey yapmadım. Hani evet. tamam inceledim de. Hani ben kendi açıma e, özellikle farklı olan yani Dracula'yı işlemeyip Farklı bir vampire bakış açısı sunan veya Drakula'yı işlese bile klasik Drakuladan dışarı çıkmış filmlere daha çok eğildim. Evet. Bir de şeyi atlamayalım yine gerçekten biz burada kendimizce bazı noktalar koyuyoruz. Yüzlerce, bin'e yakın film var. 1896'dan başlayıp 1990'a doğru giderken evet. vampir filmi ve yarı yarıya işte Drakula filmi var. Tabii ki hepsinden bahsedemeyiz. Onu da atlamayalım. Ancak bazı konularını konularına girişiyor, giriyoruz. Ancak işte çok özel olanlar var. Yani şey taşı, kilometre taşı olmuş. Değişimler. Bizim, bizim, bizim, bizim, bizim, evet, bizim, evet, bizim seçimlerimiz. O, o bizim seçimlerimiz. Olur. Evet doğrudur. E, 1944 House of Frankenstein'a geliyorum hemen. El Canton'ın e, çekmiş olduğu bu filmden sadece şu kadar bahsedeceğim. E, bildiğiniz canavar karnavalı gibi bir film. Evet. İçinde her şeyi bulabilirsiniz. Frankenstein'ından, Kambur'una, Kambur'undan işte... E, çılgın bilim adamına, Drakula'dan kurt adamına evet. hepsi bunda var. Ya 70 sene sonra Pen Dreadful çektiler mesela. Tamam hikayesiydi şeydi falan ama özünde temelindeki fikir bir yerde bu birazcık da bununla örtüşüyor. Bu da yeni bir şey de değil tabii canavar karnavalı hikayesi. Evet ve 1940'lar aslında biraz bunlarla dolu. Evet. Yani ben mesela oraları atladım. Yani 1943'ten sonra 52'ye kadar hep böyle karmaşık Frankenstein'ı karıştırdıkları, bilim adamını karıştırdıkları vesaire gibi filmler e, evet. mevcut. Bir karmadan söz etmek mümkün burada. Yani Frankenstein, Canavarı, Drakula ile kapışırsan ne olur? Ya da Kurt Adam hikayesinde şöyle, yani Kurt Adamla vampir olursa ne olur? Gibi e, mukayeseler ya da bunun hikayenin temeli olduğu şeyler mevcut. Bir de o dönem birazcık da hani böyle ikililer zamanı ya, Laurel Hardy zamanı falan gibi düşünün. 30'lar çok satan komedi kovalamacı filmlerini Konu da oluyorlar. Frankenstein Canavar'ı da oluyor evet. mesela. Aynı şekilde Dracula da ee, şey yok. Bu komedi ikililerin, doğuların filmlerine konuk oluyorlar. İleride bu yöntemi başkaları da kullandı. Kullanacak. Hatta gelecekte de tekrar tekrar Türk sineması bile kullanacak büyük ihtimalle. Evet. Değişmez bir şey bu. 1951 e, bir değişim görüyoruz. The Thing from Another World bu film Christian Nybay tarafından yönetilmiş. Evet. İlk defa sci giriyor. İşin içinden ciddi sci-fi giriyor Bilim yani. Bilim kurgu. Bilim kurgu giriyor. Burada şey görüyoruz. Yabancı mı diyelim artık? Uzaylı bir organizmanın kan ile Beslenmesi. beslenmesini. Uzaylı, uzaylı vampirlerin ilk, ilk formasyonunu görüyoruz. 52'de ise ben işte demin bahsetmeye başladığım konunun... ...dibe vurduğu şu filmi söylemek istiyorum... Ee, ...yani komedinin aslında... ...tam dibe vurduğu yer My Son... ...The Vampire. John Gilling'in... ...yine Bela Lugosi oynuyor... ...ve işte burada... ...hem film komedi... ...hem Bela Lugosi artık... ...dibine vuracak kadar... ...o yarattığı Dracula imajını... ...tam bir dönemin... ...dalga geçilecek yaratığına çeviriyor. Evet. Kendi kendiyle eğlenmesi açısından... ...tabii ki çok önemli ama... Artık savaş sonrası döneminde bunlar etkileri tabii işte bilim da girmiş. Vampir bize artık yetmiyor. Vampir kendi robot ordusunu kurmaya falan çalışıyor. Evet, yani hem anladım. konu çok saçma sapan bir komediye dönüşüyor. Slapstick dediğimiz böyle vücut komedisi işte o... Çant şeyden robot çıkacaktı, kutudan banjo çıktı filan kadar böyle absürt şey, şeylere, hallere dönüşüyor. Bence Bela orada kendisiyle dalga geçmiyor. Özellikle böyle bir amacı yok. Ama Bela'yla bu ilk filmi çektiğinden beri dalga geçiliyor. Bu Edward filminde falan da tekrar görünür. Bela'nın evet. kendisini var etme sebebi, daha doğrusu üzerine yapışan bu rolden ayrılma çabaları... ...kendi hayat hikayesinde sıkça görülebilir ve e, takip de edilebilir dediğim gibi... Fakat Bela ekmek yiyebileceği yerde ne yazık ki vampir oluyor. Ve vampirle dalga geçiniyor. Evet. Sadece bu hani postmodernizmdeki o gerçek bakış açısız, dünya savaşlarından geri dönen çocukların artık doğa üstüne o kadar iltifat etmemeleri, bilim kurgunun ciddiye alınması, yani işin içinde bilim olduğu için, evet. bu daha inanılır görünmesi, işte doğa üstü korku ya da doğa üstü fantastik öğelerin ...çocuk kitaplarına sıkıştırılır verilmesi evet, vesaire. vesairesi noktasında da... ...Bedalogos'un aslında vampirle dalga geçmekten, kendiyle dalga geçmekten başka yolu kalmıyor. Ben zaten şey e, yanlış anlaşılmasın bunu kötü olarak söylemiyorum. Evet. Bu kaldırılabilir bir şey olması bence çok önemli. Yani bunu yapabiliyor olması ben takdirle karşıladığım bir şey. Evet. Yani o kendi yarattığı bir karakteri artık bir komedi unsuru olarak da kullanabiliyor... Ve bu, bunu tabii ki para kazanmak için yapıyor ama evet. bunu yapabilmek de önemlidir. Yani burnunu kaldırıp hayır ben hep ciddiydim siz benimle dalga da geçseniz ben bu işi ciddi ciddi yapmaya devam edeceğim diyebilirdi. Kesinlikle. Ama bunu demiyor bir aktör olarak ben bunun iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir bakış açısı da ayrıca doğru 1950'lerde şöyle bir şey de aslında söz konusu oluyor bana sorarsanız. İki tane, üç tane ayrı boyutu var. Birincisi e, sinema işin içine girdikten sonra biz arka tarafına çok bakmadık ama edebiyatta, öykücülükte, Weird Tales faktörü ortaya çıkıyor mesela. Kara hikayecilik diye başka bir şey geliyor. Ve 1950'lerde artık Weird Tales'in havası sönse de yaratmış olduğu hikayeler, bakış açıları vs. Vampiri, canavarı, uzaylıyı vesaireyi bir tanımlıyor. Bir yeni bir bakış açısı da oluşturuyor. Sinema bundan faydalanmaya başlıyor. Yani Bu ilk bilim kurgu, korkunç bilim kurgu filmleri, bilim korku, Beta Hı -hı. filmleri falan. Aslında bir bakarsanız o arka tarafta yine Vertias'ın vesaire'nin beslemiş olduğu bir şey. Birincisi öyle görüyorum. İkincisi artık çok inandırıcı da kalmıyor. Doğaüstü vampir filmi anlatacaksan mesela dediğin gibi komedi filmlerinin birazcık daha öyesi gibi oluyor. Ve o nedenle de işin içine birazcık başka bir şeyler katmak gerekiyor. Üçüncüsü de insanın ruhuna inildiği gibi canavarın da ruhuna inilmeye başlıyor. Yani işte bizim meşhur ben efsanemiz falan ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar evet. başka bir açıdan canavarları ele alıyorlar. Bu, bu zaten bir büyük bir dönüşüm sağlıyor bence. Şeyi söylemeden geçmeyeyim. Demin bahsettik ama Dracula İstanbul'da 1953 yapımı Mehmet Muhtar Atıf Kattan. Evet. Ee, bu bizim dişleri ortaya çıkardığımız film evet. başkalarının ekmeğini yediği <gülüyor> <gülüyor> özelliğimiz diyelim. Evet ee, köpek köpek dişleri burada yanlış anlaşılmasın köpek dişlerinin sivrilmesi bu filmde kullanılıyor ilk onun ondan önce Murna'daki gibi e, ön dişler o tavşan evet. dişleri var ee, 1957 yapımı e, Last of the Vampire yani i e Vampire var bu Maria Bava'nın ilk görüldü e, film e, onu anekdot olarak vermek istedim evet şimdi bir birden biz bu büyük bir şeyle gümbür gümbür şeyden işte Avrupa'dan Amerika bu işi kaptı gidiyor derken tabii ki işte 50'lerin sonu 60'larda İtalyan sinemada bir İtalyan etkisi her tarafta görünüyor ama yani şeyleri de biliyorsunuz daha sonra spagetti westernlerle falan da ortalığı yıkıp geçirecek ama Sergio Leone'ler falan. Burada Mario Bava tekrar hem korku unsurunu hem de tabii ki vampir unsurunu kullanmaya başlıyor. Bir evet. de şey önemli, Mario Bava genelde bilim kurgunun ya da karanlık bilim kurgu filmlerinin pek adı bilinmeyen ya da ne bileyim sadece bu konulara, bu türlere meraklı olan kişilerin ismini bildiği önemli bir yönetmendir. Mario evet. Baba'nın yaklaşımı aslında bakarsanız günümüzdeki Bilim kurgu, karanlık bilim kurgu imajını çerçevesinde çizen şeylerden bir tanesi. Sergio Leone nasıl western'i kirli hale getirdiyse evet. Mario Bava da bambaşka bir düzleme taşıdı. Elini korkak alıştırmayan bir yönetmendir onu da söylemek lazım. Doğru. Evet ve sinemayı mesela işte dönemin en önemli özelliklerinden biri şimdi renkler geldi. Renkler gelince işte Mario Bava etkisini tabii aslında renklerle de çok görebilirsiniz sinemada. Evet. Çünkü... Benim çok sevdiğim bir şeyi yapar ve siyah beyazda da ben yani o gölge ve ışığın kullanımını çok severim ama renkli de neredeyse gökkuşağının bütün renklerini bulabileceğiniz filmler çeker evet. korkuda bunu özellikle yapar ve çekim sırasında ışık değişimlerini kullanır yani mesela siz vampiri gördüğünüz zaman vampir karanlıktadır derken yanaşır ve ben beyaz yüzünü o iyice görürsünüz sonra vampir çok korkunç bir şey söyler. Söylerken yüzü kızarmaya başlar. Işık ve bunları tamamen ışıkla yapar. Ya da Alfred Hitchcock'un yaptığı gibi bu önden sunum meselesini kullanır. Mesela Alfred Hitchcock Presents diye bir şey var önden. Hem reklamlarında hem filmlerinin başında falan çıkıp Alfred Hitchcock konuşur ya. Mesela Baba da şeyi alır. Boris Karloff'u alır mesela. Filmin başında Boris Karloff çıkar böyle. Ve işte sinemayı bakın böyle çok eğlenceli. Mesela siz Boris Karloff'u böyle bir dekorda ışıkların içinde... Uzakta bir yerde görürsünüz, size bakar, yaklaş yaklaş der, kamera yaklaşır. Şimdi size hikayeler anlatacağız diye mesela anlatmaya başlar. Evet. Boris, Ben Boris Karloff deyip e, havayı yaratır, ortamı yaratır. Bir yandan da işte hem kamera kullanımı hem ışık kullanımıyla kendine ait bir yeri vardır babanın. O zaman hemen ertesindeki yaptığı filme, 1961'de yaptığı filme gidelim. Black Sunday. Evet. gotik horror olarak sınıflandırılmış bu e, film. Hafif. Nikolai Gogol'un V yani V-İ'ye karıştırmayalım Zimiatin'le. Evet. Bu eserinden esinlenmiş olduğu söyleniyor. Söyleyeyim. O kadar kanlı bir film ki. Öyle söyleyeyim. Yani dönem için. Dönem için ağır bir film ve kanlı bir film. O şekilde görülüyor ve bu yüzden de İngiltere'de Yasak e, ...yasaklanıyor. Var. Zaten İngiltere'de yasaklanmayan çok az... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani senin, senin, senin ...yüksek bayağı... sesle konuşsanız evet. yasaklanıyor galiba o da. Evet o dönemler baya Türkiye gibiymiş. Bu şeyin de bu filmin de hikayesi... E, ...burada enteresan olan kahramanımız bir cadı... ...ve bir şekilde yeniden hayata döndürülüyor, canlandırılıyor... ...ve vampir olarak dönüyor... İntikam almak için uğraşıyor. Hikaye kısaca böyle. Bu arada V kelimesini de ayrı tutalım. V aslında 1967 ve 2014'te iki tane V daha var. Rus sinemasının Rus halk hikayelerini bir şekilde anlatmış olduğu doğaüstü ama halk anlatısından beslenmiş ve hatta ne bileyim, karanlık masallar şeklinde tabir edebileceğimiz iki tane filmi ifade ediyor. V kelimesi birazcık daha böyle korkunç peri masalı. Ee, gibi bir manayede geliyor. Bu arada o V'leri de tavsiye ederim ya. 2014 versiyonu da çok etkileyici bir görsel de vardı. Bu efektleri falan efsaneydi. Şimdi Mario Bava demişken hemen o zaman sen de girdin. Bir iki şey daha söyleyeyim ben. Biraz atlayıp sonra geri döneceğiz ama hı hı. 1963'te Black Sabbath'ı var. İşte üç ayrı hikayeden oluşan şeyler. Bunun içinde Vurdulak bölümü var. ikinci hikaye. Hı. Ve yeniden mesela Mario Bava'da tamamen köklerine dönüyor. Tamamen folklora dönüyor. Çünkü vampirin şeyden geçtik. Drakula yok. Vampir hikayesi bayağı folklorik vampir hikayesi. Şöyle ki vampirin en önemli özelliği yani aslında hortlaktan bizim uzun uzun anlattığımız alınmış özelliği de diyebiliriz. Öldükten sonra mezarından geri dönüyor. Aynı zamanda ailesine dönüyor. Yani sağ sola işte güzel kadınlara ya da yakışıklı adamlara falan değil. Bayağı bildiğiniz ...sevdiklerine döner. O dönemin hortla ...vampiri sevdiklerine döner. Evine döner. Evine dönmesin diye zaten... ...işte mesela gömmeden önce dolaştırırlar... ...ondan sonra mezarlıktan... E ...yolunu kaybetsin diye. diye. Tabii tabii öyle numaralarla gömülür. Evet. Bunları anlatmıştık. Burada da... ...vurdulak olarak vampir yerine... ...vurdulak kelimesini kullanıyorlar. Evet. Ve Ali Bey diye bir... ...vampir var. Ali Bey'i öldürmeye gidiyor. Ailenin babası. Ali Bey'i öldürüyor... Fakat Ali Bey bunu ısırmış ve ondan sonra geri dönen bu babanın ondan şüphelenmelerine rağmen, vurdulak olup olmamasından şüphelenmelerine rağmen, yani konuşması değişmemiş, tarzı çok değişmemiş, biraz yani beyazlaşmış ama. Ağaçlık çekiyor falan. Ha, torununu biraz fazla içten öpüyor falan ama, ama bütün aileyi e, şeye tekrar vampire çevirmeye kadar gidecek olan bir hikaye anlatılıyor orada. Kimin hikayesi bu onu da söyleyelim. Toastu'nun hikayesi abi. The Family of the Vurdalak olarak geçiyor. Vurdalak'ın ailesi gibi de çevirebiliriz. Ve Boris Karlov oynuyor. O taraftaki. Ali Bey değil neydi bizim Vurdalak olan Vurdalak işte baba yani. Ha, baba. Baba karakterinde Karlov canlandırıyor gibi bir şey var. Ama bu mesela iyi bir yorum bir yandan. Bir yandan da Mario Baba ve İtalyan etkisini şöyle görüyoruz. Onlar aslında Giallo'yu başlatıyorlar. İtalyan Gore sinemasını bir yerde yani böyle artık gerçek gerçek üstü değil de, hani vücut korkusunu falan da ifade eden hı hı. E, efektleri çok yüksek. Dehşet, vahşet sinemasını çalıştırıyor. Evet, Gore'un adımları. Evet evet ve vampirin A'sı, B'si, C'si belli. Vampir kan içiyor, salonda geziyor. E, çok işkence ya da vahşet içeren şeyleri yok. Geçmişe doğru gittiğinizde daha hani böyle ne derler ham işlenmemiş bir dehşet görüyorsunuz. Şimdi evet. hortlakta vampir aynı şey değildir. Hortlak insan eti de yer ve Mario Vava'nın bakışını da o yani vampir estetiğinde daha çok yakalıyor. Bir de daha önceki yapılan tanımları pek kullanmak istemiyor gibi de okuyorum ben. Kendi vampir tanımını koyarken en geçmişe giderek bir hikayeyi anlatmak istiyor gibi de düşünüyorum ben. Şey de demiş olabilir yani değiştirdiğiniz şeyin aslı budur buyurun buradan bakın. Tabii tabii onu öyle yani evet. bir Evet öyle bir yaklaşım var ama şeyde yanlış anlaşılmasın Vurdolak'ta yani et yeme yok bu bayağı vampir olarak boyundan ısıran bir Yo, izini ya. gördüğümüz filan. Kan hemen bir yaratığı koyuyor ama evet. dediğim gibi hikayesi bize çok daha net bir şekilde Hortlağı hatırlatır gerçekten. Yani şunu demek istiyorum sadece kadim bir canavarı. Bak, evet. Kadim dedim. Rica ederim. Çok önemli kelime. Hı. Çok daha eski daha dokunulmamış da ve yani modern dünyaya gelmemiş bir canavarı o zaman da anlattığı zaman kendi istediği vurgulayıcı, vurguyu yakalayabileceğini düşünüyor bir yerde diye şey yapıyorum. Mario Baba çünkü yani övüp duruyoruz şurada bayağı etkileyici bir adamdır iyi bir yönetmen evet evet ve sonra bir de şey var 65'te de söyleyelim Planet of the Vampires diye bir şey var evet. ee, da... Alien'ın atası o da ha, yani evet. o da e, söylenmeden e, geçmemesi gereken filmlerden bir tanesi baba adına bu bölümümüzün başında 90'lı yıllara kadar gideriz demiştik ama tabi yine dolu dolu konuştuğumuz için ancak 50'li 60'lı yıllara gelebildik Gelecek bölümde kaldığımız yerden sinemada vampirleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.